Bir bayanın namusu tehlikete olduğu için kendini öldürmesi meşru görülebilir mi? Yani kendini öldürürse bir günaha girmiş olur mu demişler. Bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki... ...le zevalü dünya ehvenü alallahi min katlin nefsilleti harremallah... ...dünyanın kökünden silinip yok olup gitmesi... Allah katında masum bir Müslümanın ölmesinden, öldürülmesinden daha basit, daha önemsizdir. Yani bir insanın ölmesi dünyanın yok olup gitmesinden daha büyük bir problem, daha büyük bir vebal. Onun için namusu tehlikeye girdi diye bir kadının intihar etmesi, kendini öldürmesi caiz değil. O kadıncağız var gücüyle yine kendini korumaya çalışsın, gayret etsin. Efendim gerekli tedbirleri almaya çalışsın. İmkanı varsa işte devletin resmi makamlarına müracaatını yapsın kendisini korumaları için. Ama buna rağmen başına Allah korusun bir hal gelirse namustan yana kendisinin vebali olmaz. Ben bu onursuzlukla, bu ee, şey yüz karası durumla yaşayamam, intihar edeceğim demek doğru değildir. Zaten öyle bir şey yok yani değil mi hocam? Kendi e, suçu biraz da insan kendine yüklemiş Tabii. gibi olur o takdirde böyle bir şey kesinlikle yapmaz.